Ma'un suresi. Bu sure, Mekke devrinde 7 Yedi ayettir. Ma'un, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. E ra'eyte'llezî yukezzibu bi'd-dîn Eyy Muhammed Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? Fezâlike'llezî yed'u'l-yetîm ve lâ yahuddu 'alâ taâmil İşte o yetimi itip kakar yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ hum عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar, zekatı ve yardımı da men ederler.